Yıldızların izinde hazırlayan mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygün Ebu Dujane, Rabbil a Resep zincirinin Simak bin Evs bin Hareşe olduğu da rivayet edilen Ebu Ducane radıyallahu anh, Medineli Hazreç kabilesine mensuptur. Allah Resulü tarafından Medine'de Utbe bin Gazvan ile kardeşlik bağı kurulan Ebu Ducane radıyallahu anh, Bedir ve Uhud savaşlarına katılarak büyük kahramanlıklar göstererek Kureyş'in ileri gelen silah öldürdü. Uhud gazvesinin en çetin safhalarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başından ayrılmadı ve zor durumda kalan ashabın yardımına koştu. Müslümanların büyük sıkıntılara düştüğü bu savaşta paniğe kapılmayıp Resulullah'ın etrafında toplanan 30 sahabiden ve ölüm biatı yapan sekiz kişiden biri de Ebu Ducane radıyallahu anh idi. Uhud savaşının başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elindeki kılıcı göstererek onu kendisinden kimin almak istediğini sordu. Bunun üzerine herkes elini uzatarak kılıcı almak istedi. Fakat bunun hakkını kim verir deyince herkes edeni geri çekti. Ebu Dücane ise onun hakkının ne olduğunu sordu. Kırılınca kadar düşmana çalmak cevabını alınca onun hakkını ben vereyim ya Resulallah diyerek kılıcı aldı ve bundan duyduğu sevinci dile getiren şiirler söyleyerek düşman saflarına atıldı. Bu olaydan sonra kendisine iki kılıçlı anlamında Zu Seyfe'nin lakabı verildi. Bu gazvede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dişinin kırıldığı ve etrafının sarıldığı bir sırada Ebu Ducane radiyallahu anh, Vücuduyla bir kalkan gibi Resulullah'ı korudu. Kendisini öldürmeye ant içen Abdullah bin humeydi karşılayıp öldürdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'ım Hareşe'nin oğlundan ben nasıl razı sen de razı ol diye dua etti. Huneyn gazvesinde Allah Resulü'nün etrafı Hevazinli müşriklerle sarıldığında onun yanında savaşanlardan biri de yine Ebu Dücane'ydi. Beni Nadir gazvesinde Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'a yardım etmekle görevlendirilen Ebu Dücane radıyallahu an bu vazifesini hakkıyla ifa ettiği için Yalnız muhacirlere tahsis edilen ganimet mallarından arkadaşı Şehil bin Huneyf radıyallahu anh ile kendisine de pay verildi. İslam'a ömrünü adayan Ebu Ducane radıyallahu anh, Tebük gazvesinde hazretçilerin bayrağını taşıdı. Ebu Ducane radıyallahu anh çok güçlü ve cesur bir insandı. Bununla kurulanıp kendisine mahsus bir eda ile yürürdü. Allah Resulü'nün onun bu tavrını beğenmediği anlaşılmakta fakat düşman saflarına girişini gördükten sonra Allah bu yürüyüşü yalnız bu durumlarda sever dediği bilinmektedir. Ebu Ducane radiyallahu anh en çok iki ameline güvendiğini söylerdi. Bunlardan biri kendini ilgilendirmeyen söze karışmaması, diğeri de kalbinde Müslümanlara karşı kötü bir duygu beslememesiydi.